Bismillahirrahmanirrahim. Müthedem cemaatimiz mübarek Ramazan-ı Şerif geliyor. İnşallah konumuz tabiye onunla ilgili olacak bugün nasip olursa. Ramazan-ı Şerif ayı ne kadar kıymetli ne kadar değerli onu burada anlayamayız muhtemelen. Ancak inşallah mahşer yerinde günahlar sıvadı dağıtırken bugün orada anlaması bol olacak. Velayamızı buyuruyor Bakara suresinde bir şeyi tabi eğer farz ise faz ise mutlaka hakkında ayeti kelme vardır farz ise eğer. E, oruç tutmak da namaz, da hac gibi İslam'ın temelinden olduğu için Kuran-ı abi e tabi sabittir. Mevlamız buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey müminler Ey iman edenler Bu tabii çok tatlı bir hitap kelam. Birader bizlere muhteremler. Bir Koran kısa da inşallah. Yani bunun feyri anlamak için Hadi İbrahim Malesine maddeleri biliyorsunuz Nemur tarafından ateşe atıldı. Ateşi atırırken Hazire F. bedeni tamamen çıplaktı. Çırık çıplak. Öyle soydular. Yalnız iki elini arakaya ensesine bağladılar. Bir ayağına bağladılar. Kendini bir mancına koydular. Mancını sanca gibi bir şey böyle. Sert bir atılacak ateşler. Ateşe atıldı tabi. O anda Allah tarafı şöyle bir ateşe buyurdu Mevlamız. Ya naru! Ey ateş! Allah'a bu ateşe! Küni berden ve selamen ala İbrahim Mevlamı yordu. Ya ateş küni ol! Berden berd soğuk ol, soğuk! Ama buz gibi de üşütme. Ve selamen muhtedil. İbrahim yalnız İbrahimime Allah buyurdu. Yani etraf hani ısı, ateş, sıcak, her şey yanacak. Ve burada yalnız İbrahimime soğuk ve selamette o Az İbrahim az giderken Ateşin alevleri yalnız elinin ayağının bağlarını yaktı. Çözülmesi için o da. Düştü oraya. Ortasına düştü. Düştüğü yer bir çayır çimen olmaktadır. Kudret-i İlahi. allah Teala dilediği maddeyi dilediği maddeyi çeviriyor. İnsanlar bile bağlı bazı şeyler. Kimya, karunlu çeviriyor maddeleri. Düştüğü yer, güzel bir çayır, çimen oldu. Bir de su çıktı oradan, soğuk su çıktı oradan. Ama çırılçıp bak, utanaya ediyor. Hazir geldi, onu cennetten bir gömle getirdi. Giy bunu ya İbrahim. Giydi. Cebrahı İslam onu tebrik ediyor. Bak İbrahim ateşlerini yakmadı. Hadi İbrahim mahzun ama, sevmiyor. Sordu Cebrail aleyhisselam. Ya İbrahim neyi sevilmiyorsun? Dedi ki ah kardeşim Cebrail. Allah ateşe buyurdu ki Ya naru, Ey ateş dedi Mevla ateşe. O hitap Allah'ın hitabı beni yaktı yaktı. Keşke Rabbim bana Ya İbrahim deseydi de ateşte yanıma razıydım ben diyor. O hitap bana gelseydi. Şimdi bakın bu ne kadar sevinsek az az. Ve bize buyur Elhamdülillah. Ya eyyuhellezine amenu Allah buyuruyor. Ey müminler bize et, Elhamdülillah. Size böyle buyuruyor. Tabi bin tane kurban olsun. Akkada Mevlam buyuruyor. Adam buradaki ya uyarı, tembih ya. Yani uyanın Dikkat anlamında, tabi dikkat kesiliyor. Acaba bizim ne Mevlam buyuruyor? Aklımıza gelebilir. E biliyor zaten bunu aklına geldiğini, evet biliyoruz ama ayet-i kerime yeni geldiği zaman ne olacak bilinmiyor adama. O vakit Peygamberimize, Aleyhisselam azetlerine ayet-i kerime geldiği zaman peygamber hesabına bildiğinde bildiriyordu. Onlar hemen çıkıp dağılıp başlıyor bağırmaya. E insanlar Allah böyle buyuruyor diye. O zaman yani Medine başka Medine oluyor muhtemelen. Herkese böyle. Herkese kadını bakıyor da yine ayet-i kerime geliyor. Allah ey müminler buyuruyor. Acaba Mevlam ne emini var? Hayat duruyordu böyle. Herkese koşuyor camı kapıyor. Mevlam buyuruyor arkadaşlar şimdi, elhamdülillah bizlere, Kütübe aleykümün sıyamı. Üzerinize sıyam, oruç yazıldı, farz kılındı. Böyle buyuruyor. Yalnız bu ümmete mahsus mu? Hayır. Kema kütübe aleyküm kablikü. Sizden evvelki ümmetlere de farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Tabi önce ümmetlerin orucu daha değişikti. Nasıl değişikti muhteremler? Onlar akşam yemeni yedi mi artık şey yiyemezler başka. Onlar ki daha ağırdı onların şey, oruçları. Biz elhamdülillah ta imsak vaktine kadar gece serbest. <gülüyor> <gülüyor> Bazı ibadetlerin emirlerin İlleti deniyor buna. Buradaki <gülüyor> yani hikmet esrarı sırrı. Bilmiyor bazılarının. Bazılarının allah Teala bildiriyor. Mevlam burada bize bildiriyor işte. Orucun hikmeti nedir acaba? Buradaki sırr hikmet nedir acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ta ki Mevlam buyuruyor. Oruç tutmak ile mütteki olasınız, tekba olasınız, Sakınasınız, korunasınız. Yani kişiyi tekvala götüren oruç. Ve buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, likül şeyin babı, her şeyin bir kapısı girişi vardır. İbadetine giriş kapısı, esamı oruçtur bu muhteremindir. Oruçtur. Eyyamen ma'dudat. eyyamen belirli sayılı günler, maddudat adetli sayılı günler mevlam buyuruyor. Yani bütün sene değil, ömür hayat boyu değil oruç. Hamd er mi derse tatlıcaktık, hamd yapmıyor mevlam buyuruyor 12 ayın yalnız işte bir tek ay Kişi Kişiyi Allah. Vakfıcı kişi gelirsin bu ayda, Ramazan ayında. Onun bir ay geliyor. Sen de bir daha geliyor. İşte, Haydi-i Gölüm'e devam ediyoruz. Fıkıh meselesi onlar da işte okunu inşallah, perşaf şey yapacağım inşallah. Okunu şimdi bırakıyorum burada. Yani Mevlam burada buyuruyor kim ki Ramazan'da hasta olursa ya seferde olursa kişi yani uzun yolculukta olursa yemin imkanları olmasa ne yapacaklar bunlar? Bir de pirifani, çok yaşlı gayet zafiyet halinde uğruştumaya gücü yetmiyor. Ya da yaşlı değil, genç olabilir de ama ağır bir hasta yakalarmış, hem de geçici hastalığı değil. Bunlar ne olacaklar? Bu konu tabii fıkı konusuna girdi. İnşallah bundan inşallah. Beş günü inşallah. Dinlersin inşallah. Şimdi gelirim inşallah Ramazan'ın faziletine inşallah. Hadislerle, hadis-i kutsuzlerle inşallah. bir alışveriş mutluyum der müjde olarak Vüru Aleyhisselam Hazretleri men ferraha biduhuli ramadane bir kimse ramazan ayı geliyor diye sevinse terimler, men ferraha ferahlahsa sevinse hoşuna gitse ramazan geliyor diye Allah o kişinin cesedini bedenini cehennem ateşine haram kılıyor Bakın bu daha Ramazan'a başlamadan, orucu da niyet etmeden, daha Ramazan gelmeden bir kişi demek ki Ramazan ayı geliyor diye sevinse. Sevinse. Bu tabi de imandan ileri geldiği için. Bak, Mürü Aleyhisselam Hazretleri Allah o kişinin bedenini cehennem ateşine haram kılar İşte Ramazan'ın bazı özellikleri var tabi. İzâ câir Ramazânü Buyuruyor Peygamber Efendimiz Ramazan ayı geldiği zaman Futihat evvâb Cennet Futihat evvâb Cennet Cennetin kapıları açılıyor. Peki bir bunu göremiyoruz muhteremler. Tabii suç bizde. Suç bizde muhteremler. Açılı kapılar tabi göremiyoruz. Cenâten kapıları açıldığı gibi cenâten kokular dünyaya geliyor. Tabii duyan duyuyor, biz duyamıyoruz başka duyan duyuyor muhteremler. Bir Ehlullah buyuruyor bir kimse diyor, cennetin bir kokusunu bir defa duysa o insan artık dünyada çiçekleri koklayamaz muhtemelen. Cennetin kokusu. İşte Ramazan'da bu kokular dünyaya geliyor muhtemelen. Kokular dünyaya geliyor. Kişi ölüm anında da onu duyuyor muhtemelen. Onu duyuyor. Uğur harbinde, Uğur savaşında En hem, hem de Kubalı kendisiydi, Kubalıydı. Hazı Sabir Rebi Hazretleri Uğur da giderken, yani savaşa giderken hep dua etmiş Allah'a. Ya Rabbi artık yandım diyor Allah, yandım ya Rabbi. Sana aşıkım, beni geri işyerme ya Rabbi. Ama bak şöyle dua diyor. Ama ya Rabbi, öyle şey olayım ki ya Rabbi, beni kafirle dorasınlar. Yani kulağımı, gözümü, kulağım burnumu kopar kessinler ya Rabbi. Parampar de yarın mahşire gününde öyle kalkayım mezarımdan, öyle huzuruna geleyim. Sen bana sorduğun zaman, ya saat kulum benim şey ne yaptın diye bana sorduğun zaman, ya Rabbi, sana kuluk edemedim ama hiç senin dinin uğruna Peygamber'e beraber savaşırken bu hale gelirim diyeyim diyor. Duası kabul olmuş müfteremler. Aynı şekilde olmuş. Savaş bitti. Peygamber Aleyhisselam'a dekleri tabi nasıl bir anne, bir baba mesela Allah'ın bir deprem mekrem oldu mu? Ya düşman bomba aldı mı? Edeyip yıkıldı mı? ekle bir yakınına bakar ara şey ne acaba derdi tabi savaş dur bitti peygamber ilk şeyi hesabına bak aramak oldu hesabına peygamber sordu sahabedin rebia nerede bunu bulun bakayım bana biri koştu başına aramaya bağırıyor hem de Uhud, meydanda biliyorsun ki orası bu hem bağırıyor ya sahabedin rebia neredesin cevap yok tekrar bağırdı. Ya saat Resulullah beni gönderdi. Onu arıyorum. O zaman kısı bir ses geldi. Buradayım. Şehit arasındayım. Daha ölmemiş son anlarında hep beraber şehit ölür. Buradayım. Yama gitti bir baktı bedene paramparça. Hatta unutun sayısını hem kaç tane diye şey gördüm bereket kılıç kesmeyi, muzabbat meypam paşı olmuş kamera içerisinde... son anlarında ''Ya Saat, Tuğba Aleke, bu makam, şehit makasıların müjde olsun, mutlu olsun, sen şehirde kavuşsun elhamdülillah.'' Şöyle diyor ''Beni fazla konuşturma, cennet...'' Bak aynen şöyle, cennet hemen Uğdu yanına getirildi. ''Cennet'in kokusunu korktuyorum burada o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki ben Resulullah'a selam söyle benim eşyaletmelerim, yine gözünü kapatın Bakın nasıl öyle işte İşte buyuruyor Peygamberi Hazretleri, Ramazan geldiği zaman cennetin kapıları açılıyor. Açılıyor. Onun güzelliği, onun nuru, onun kokusu. Kokusu Dünyaya geliyor. Vel gulli kat ebwabun nar cehennemin de kapıları kilitleniyor. Kapanıyor, kilitleniyor. Gullukan gallak kilit anlamına geliyor. Cehennemde kapıları kilitleniyor kapıları. Cennemin de şerri gelmiyor. Gelmiyor. Ne şerri geliyor cehennemden? Tabii ısı sıcak ateş. İşte sıkıntı o mu Gönleri sıkan daraltan da oluyor. Cenem ateşi yakıyor bir dünya daha bizlere. Ve Sufi dedi şeyatın şeytanlarda zincire vuruluyor, bağlanıyor. Şimdi ülamaşçılar buyuruyorlar, cennetin aç, açılması kapılarının, cennetin kapılması bu manayı hakiki, gerçek anlamıyla. Şeytanın bağlanması ise mecazi anlamıyla geliyor, mecazi. Yani şeytan eline ayağına gerçekten bir zincir vurulmuyor ama şeytan Ramazan'da halsiz kalıyor, halsiz kalıyor. Ondan Mevlim o halini alıyor, sanki el ayağı tutmuyor şeytanın iblisin zayıflıyor. Çok zayıflıyor. Bunun için Ramazan'ın dışında Namaz kılamayanlar Ramazanda hele ilk günlerinde bu ortamdan yaralanıp bir camiye falan cami bir geliyor koşuyorlar terimler. Peki niye devam edemiyorlar? Evet, cehennem kapanıyor terimler. Şeytan engelleniyor görevinden. İşimize nefis var ama nefis odur işte. Odriya. Bu nefisi aşamayanlar, aşamayanlar hiç tabi ki oruçta tutamıyor kimi, kimi birkaç tutuyor, devam edemiyor ve oruç tutsa da orucuna tamamen şeytan hakim oluyor, şey, nefis hakim oluyor. İşte muhtemelen bir de düşman kalıyor Ramazan'da, içimizdeki ejderha yılan, nefse mare. Onu besliyoruz, içimize koynumuzu almadı. O nefse mare, Allah korusun. Yine böyle peki Men Hazretleri mensame ramazane imanem vahdisaben bir kimsen ramazan orucunu tutsa nasıl ama imanen inanarak evet bu Allah'ın emridir farzdır diye böyle. iman ile bakın bu incelik var efendim zaten kilosu fazla da külüsü fazla da Hazır Ramazan oruçtayın da, biraz küre belki veririm. O kaybettim. on Davayı kaybetti, niyeti başka çünkü. Peygamber buyuruyor, kim oruçtarsa Ramazan'da imanen, sıf Ramazan diye, ilahi emir diye inanarak faziyetine oruçtarsa, vahdi saben ihlas ile sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Allah'tan bekleyerek yalnız sevabını. Başka amacı yok. İşte küle vereyim, şunu yapayım, bunu yapayım yok. Ama küle verir bu arada ama o, niyete girmiyor, karışmayacak o. O akepinde kalacak o. Tabi sağlık sorunu da bunda. Zaten her ibadette mutlaka sağlıkla ilgili bağlantı var. her ibadetin muhtereminde. Oruçta bilhassa gerçekten ee, biriken yağlar mesela develerin hörgücü vardır deve hörgüç derler yani üzerinde bir çıkıntı vardır tepe gibi üzerinde nedir o yağ tabakası yağ tabakası deve israf halinde beslendiği zaman devenin aldığı fazlası fazla gıda orada yağ dönüşüyor orada depolanıyor deve çöle sus kadar aftalarca dayanır o aşağıya dayanır. O zaman hır gücü erimi yumuşama başlar. Hır gücü serttir. Dere bir gün asuz kaldı mı yumuşar baya. Sonra Sonrasında baya azalmaya başlar. Hır o yağ hem suya dönüş susunu gideriyor hem gıday dönüşü muhtemelen. Tabi insanda bende de yağ tabakaları var. Bu daha tabi eriyor. Ama insanın amacı, niyeti kilo vermek olmayacak ama muhtemelen yani bu ihlas bu zarar veriyor bu öyle bu Aleyhisselam Hazretleri imanem vahdisaben peki ne olacak insan böyle uçtarsa imanlı ihlaslı gufreylehü ma tekad dememindenbi o kişilerin geçmiş günahları af ediliyor kişi Ramazan ayının tamamını Böyle inançlı, imanlı, Allah için ihlasıyla Allah'tan bekleyerek bu nesen başka amacı uğrarsa o kişinin geçmiş günahları af olunuyor. Yalnız tabii müteferrimler kulakı af olmuyor. Bunu bilelim bari Yani bir insan şehit de olsa Allah yolunda olsa yine kulakı af olmuyor. Peki namaz ne olacak? Namaz borcumuz var. Af oluyor mu o? Namazı kazaya bıraktığımızın günah af oluyor. Namazın aslı af ama. Kaza edecek ya namaz. Mesela bazen bir vergi afı geliyor ya. Mesela verginin faizine af geliyor. Ama verginin anası temeli af olmuyor bazen. Buna benziyor muhteşemde örnek olarak yani. Demek ki Üzerimize kaza namazı varsa bir namazı, bir tek vakit namazı kazaya bırakmak hastan çok büyük haram. Günah-ı O kadar büyük günah. İşte Ramazan hürmetine o kazaya bırakma günah affediliyor ama namazın aslı duruyor. Bunu kazanmak gerekiyor tabi. Şimdi asıl mücizem oturanlar oruçla ilgili inşallah. Allah Teala buyuruyor. Hadisi Kürsi. Bu hem bاره hem şimdi yani. çok kuvvetli yok. Hadisi kursi. Buyuruyor Mevla'ımız bunda küllü amelibni ademe. Adem e. Ademoğlunun, yani insan Adem oğlunun bütün amelleri, bütün amelleri. Namazı, orucu, zekatı, hacı, ömrüsi, konuk olması, zikrullahı her yaptığı hayırlar. Hepsi yulul afül hasenetiye. Aşem salia hepsinin bunların sevabı, bak yulduğu afı. Bu da af oluyor. Bütün haseneler on misli ile bire bir yok. Bire bir yok muhtemelen. Bu Allah'ın lütfu deme, Lütfu böylece. Diğer ümmetlere bu yoktu. yani bu ümmete mahsus bu. Ahır zaman ümmetin işi zor olduğu için. Ağır zaman her merç. Yani karakaşı dönemi ahır zammı. Karakaşı dönemi. Bunun için elhamdülillah her amel bakınız. amelin Adem İbni Adem olduğunun amellerini amellerinin her biri bir ihlas okudu, kulal okudu. On tane okumuş gibi siyah şey bezo yok derdi. Bire bir yok. Bire beş de yok. On katı. Peki olmaz sınırlı mı? Ya, bu kadar mı? Hayır. İla sevimli eti 500-700'e kadar kişiye göre değişiyor. Ondan başlıyor tabanı 10, tamam 700'e kadar. Mesela bir Müslüman iki rekat bir namaz kıldı. İki yazılı müamelerlerine onla çarpıyla bu 20 rekat ediyor bakalım. 20 rekat namaz kıldı yazılıyor. Bunu aşe yok. Tabi kabul olmuşsa. Baasının 100 katı oluyor. Baasının 200 700'ü buluyor. 700 ne yapıyor? İkiye namaz kılıyor. 1400 rekat. Ya. Şimdi 5 bu aslında elimize bunu büreşiyormak ama yani gafliteyiz, eminim gafliteydi böyle şey. Yani o mahşerden bir dünyaya baksak kendimize mahşerden farz edelim. Hesap başındayız. Mizan başındayız. Kalp sanki çıkıyor boğazına fırlamış böyle. Gözü yuvasına fırlamış. Böyle bakıyoruz. Şahab günahı konarken böyle şey. Ah baktım. Ah dedi böyle şey. Yani yaptığımız amelleri biraz daha yapabilirsek, bak sabit oluyor. Biri onunla başlıyor. Aynı kişiler namaz kılmışlar mesela. Yüz kişi. Kimi biri on almış, kimi biri yirmi, biri elli, biri yüz, artı yedi bulmuş şekilde. Böylece. Peki nasıl oluyor bu kaptani bu sihaplar? Kişi bile değişiyor. Şimdi bir tarla bile, o terimler, tarla bile, kişi tembeldir böyle iş tarlasını bir süre bırakır. Taşın toplamaz, otunun toplamaz, şeyine bakmaz. E on bir teneke tohum ettiyse on teneke alır. On beş teneke alır. Ama öbürü tarlasan daha güzel bakar. Su yapar, tohumu güzelini seçer, gübresini yapar, her şeyin daha otlarını temizler, bakar bakar, bire yüz, bire iki yüz alır. İşte ibadet ibadete böyle velim Bir namaz mesela evet Elhamda camiye geldik mesela evimiz yazık kılıyoruz namazımızı. Bir namazı kıl vermek var. Araya sıkıştırmak namazı. Yani dünya işinden kopup araya namazı sıkıştırıvermek namazı sıkıştırmak böyle. Bir de namazı daha güzel kılmak var. Ayakta güzel durmak... Eli güzel bağlamak... Tefekkür güzel yapmak... Allah huzurundayız... O yüce Mevla bize bakıyor... Bizi görüyor Mevla... İçim dışımız Mevla bizim görüyor... Eli güzel bağlamak... Sübhaneke'yi böyle... Tane tane okumak... Sübhaneke'yi önce böyle... enzi güzel çekmek... acı etmeden besmele Şerif'i böyle güzel tantana söylemek. Hele Fatih-i Şerif'te Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken aklımıza gelmeli ki öyle bir Allah huzurundayız ki Rabbimiz Allah Mevle Celle bütün alimlerin Rabbi bak. Bütün alimlerin Rabbi. Böyle. Yerlerin, göklerin, arşın, ferşin, cennetin, cehennemin böyle. Bütün zerratı cihan böyle. Bütün zerre zerre otumu hücresi onun emrinde onun denetiminde o Mevla ne derse o oluyor muhterem. Der. Bir yaprak kımıldamaz Allah izin vermezse muhterem. Der. İnsan bir havayı soluyamaz Allah izin vermezse. İşte öyle Mevla huzurundayız. Er-Rahmanir-Rahim Malik-i din Bir de malik din İşte mahşe yerindeyiz. Allah huzurundayız. Suvara çekiliyoruz orada. Sabah çekiliyoruz. Tabi böyle kılabilsek muhtemelen namazı böyle. Namazı böyle kılabilsek böyle. Yavaş şey okusak. Allah huzurundayız. Yine şanlıyor. Rüküye giderken rüküye güzel girsek. Rükü tesbihini güzel yapsak. Acil etmeden Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim Bak O Azamah sahibi Mevlamı Kudas sahibi Mevla O Yüce Mevla Onun saygıyla eğildik Onu tesbih ediyoruz Hele secdeye gidiyoruz Yokluk makamı fenafillah makamı Atı secdeye İşte namazı Ne kadar güzel kılsak ne kadar namaza özen göstersek ne oluyor? O kadar sevabı katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor, sevabı katlanıyor. Yani gerçekten muhteremler, yani kelime şahsıma söylüyorum ben. Elhamdülillah abdest alıyoruz. E dünyadan kopuyoruz. E Savunma yatağımızdan fırlıyoruz elhamdülillah. Hiç olmasa şu afetimizi daha güzel alsak namazı daha güzel kısak olmaz mı olur değil mi olur muhtemelen. olur? O zaman ne olur işte maşerde bakınız sebabı 700 katını 700 katlıyor ya yani. yani bir ön namazını kıldık 700 iki seni ön namazı sevabı bir ön namazına o kadar o kadar muazzam sevap. Her şey bunun gibi tabi. Yolda gidiyoruz mesela yine selam vereceğiz. Niyet edelim, kalbimize geçirelim yani ki bu selam Allah selamıdır. Bunu verme sünnetin vekettir. Bu da bir ibadettir. Ve mühemen karşında bir duadır. Bakın muhtemelenler. Duadır amelese. Öyle verelim selam inşallah. Esselamu aleyküm böyle. Camlı verelim böyle şey. Yani ibadet niyetiyle bunu verelim. Hemen dua etmiş oluyoruz, ümün kardeşimize. O zaman bu, bu da ne oluyor? Bu da katına bak mütevelli. İşine oturuyoruz, işimizi yapıyoruz. Yani merde işi bırak mı İşimizi yapıyoruz, ayakta oturup işimizi yapıyoruz. İşimize iş engel olmadan, işimizi bir aksatı oratmadan, Allah'tan zikirsek orada. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ama güzel söylesek muhtemelen. Anlamıyla beraber. Buradaki la bak olumsuz nefi deniyor. Olumsuzluk evvela. La ilahe ilah yok. Gel, dağları, taşları, insanları kim ilah olabilir? Kim bir yerleri, gökleri? Kim hükmedebilir bunlara? Bak, la ilahe illallah. Ancak Allah'tır ilah olan odur gerçek, mabud, hakiki odur mülklerin maliki bunu böyle güzel söylesek 100 200 tane 500 defa tesbih çekiyorum ben şak şak olamamıyor muhteremler ya öz olsun öz bakın böyle öz olsun böylece bir kelime Tevhid eğer ona hakkıyla güzel söyleyebilirsek sevabı en aşağı 700'e katlanıyor 100'e katlanıyor bir de bu sevabın dışında insanın gönül nurlanıyor. Yani dünyadaki bunun peşin sevabı bu. Ücreti bu. Karşılığı. O anda gönül nurlanır. Gönül nurlandırır. Nurlandır. Peki ne oluyor gönül nurlanırsa bunu fark eder mi? Hemen eder Hemen böyle. Gönül nurlandığı anda böyle bir tat gelir böyle. Ruhsal. Kalbin diye bir zevk. Bir tat. Feyz kalbi İnsana Allah yönelim Allah bağlanma bütün sıkıntı karanlık giden kişilere şey. göre. Bu da dünyadaki peşin sebap karşılığıdır emver. İşte buraya mevlamız Hazri pususinde Ademoğlunun oğlunun her sebabının karşılığı on misli ile başlar yedi yüze kadar. Kalala ta'ala illa saume oruç. Bunun dışında. Bak. Oruç bunun dışında muhtemelen. Yani oruç yedi sınırlı değil. Oruç bunu aşıyor. İllas-ı sâme. Feinnehu li. Bak Mevla'nın ne güzel bu muhtemelen. Feinnehu o oruç. Kesinlikle li o benimdir benim içindir oruç orucun dış ibadetlerden insanın nefsi de bir pay alır az çok kimi yüzde elli yüzde kırık yüzde beş bir şey alır nefis de pay alır çünkü sebatikini görüyor ama oruçtan kişi bundan nefis pay alamayışta. işte Hela öğlen sonra tabi acıkması başlıyor. E, suslu başlıyor. Bir hasretlik başlıyor. Nefz zamanı boynu büküyor orada. O da garipleşiyor onda. Buna pay alamıyor. Ve ne edzi bih. Onun sevabını ancak ben vereceğim. Böyle buyuruyor. Yani Mevlam burada ne buyuruyor? Melekler değil mi? Meleklere. Siz karışmayın. Siz karışmayın. Onlar dev dışı mülekte. Siz karışmayın Mevlam buyuruyor. Siz karışmayın. Yalnız oruç tuttu. Bu kadar. Yazılıyor. Hukuk bir oruç tuttu. Yazılıyor. Ne kadar sıhhat verecek Mevlam? Mevlam buyuruyor. Onun sıhhatını ben vereceğim. Karışma Mevlam buyuruyor. Bu dönemde bir ibar okuyacağım inşallah. Benim çok hoşuma gitti de, imamı Süreyya'da Hazretleri vardır. Tasavvufta imam, çok büyük bir ulu Onun kitabı vardır, Abarifin Me'arif diye. Onda da şöyle yapıyor, uzun biraz öz yapayım inşallah müsteramlar. Şöyle yapıyor, Adem oğlunun yaptığı ibadetin sevabı mahşerde kul haklarına veriliyor, verecek. Bir edilmez ila savmı Şimdi müthiş biliyorsunuz mahşerde ama dertlerini aldık elimize. İnşallah sağız, eksığamız. Nasip ettiyumuz inşallah. Mizan başına geldik mizan manevi terazi nasıl bir şey bilemiyoruz tabi sağ tarafına siyah konuyor, sağa günah konuyor ama medetlerimiz güzel çıktı, temiz çıktı medetlerimiz, ibadetler tamam güzel, günah az mizanda tartıldı siyahta ağır geldi tabi kişi seviniyor şimdi kişi seviniyor şimdi ehlamla kazandım diyor ama bir melek nida ediyor, bağırıyor mahşerinde. Ey mahşer halkı, filan filanın, filan kızı filanın hesabı görülüyor. Onun hakkı okuldan gelsin bakalım. Ömür boyu bu değil biri geliyor. Ya Rabbi işte benden para aldı vermedi. Malımı ödün aldı vermedi. İşte beni dövdü, sövdü, hakaret etti. Ömür boyu tabi bu komşu hakkı, kul hakkı, koca hakkı, evlat hakkı, ana baba hakkı, hak hak hak, hak muhteremler, alışverişte, bazen müşteri yalan söyler, kandırır, ya da müşter eder, bazen satıcı kandırır, kul hakkı muhteremler, ne olacak şimdi? Allah Teala kul hakkını affetmiyor muhteremler, etmiyor. Olacak ki ömür boyu, yüzler, belki binler kişi hepimize gelecek, gelecek. Hatta insanın evladı gelecek. Ya Rabbi babam bana öğretmedi. Bana babam annem namaz kıldırmadı. Annem başta öğrettirmedi bana. Kadın kulesinden, koca kadından böyle nefsi nefsi böyle cennemi görünce şimdi Allah'ın tabi bir adaleti ölçüsü içerisinde kul ne alacağı varsa orada para yok. Ne var? orada tek geçerli sevap günah. Bunun alacak sevabı ona verecek. Hangi sevap alınacak? Orucun dışında bakınız. Orucun dışında ne kadar bunun sevapları varsa alınıp veriliyor. Tabi adaleti ilahiyle ölçüyesine veriliyor. Peki yetmesin ne olacak sevabı? Az sevabı yetmesin ne olacak? O zaman Alacağın günahından sevap öykü kadar buna verileceğim. İşte bak muhteremler orucuna sonra geleceğim. Aman dikkat edelim inşallah. E, çoğumuz şöyle aldığınız, hep aldığınız, hepimiz aldığınız tabi. İşte yeter yaptığım bana. Yani namaz kılın erhamdülillah işte. Yeter demeyelim muhteremler. Demeyelim böyle. Daha çok yapalım. Bir de az önce bir gibi Yaptığımızı öyle güzel yapalım ki, yani daha fazla yapamıyorsak, yapamıyorsak, hiç olmadan yaptığımızı öyle güzel yapalım ki, sabı çoğalsın, çoğalsın da dağılтан sonra bile kalanı geçsin bize. İlla taumu finlayetü hülü Yalnız bak biri muhteremler oruçta kısas yok. Oruç insanlara vermiyor onlara. Yıpkanıtı hala yine muhakemete Hazali, bakın taklitciye -şey mi yapıyorlar? Oruç sabrına gelince, oruç sabrına gelince, diyecek ki mevlam, Melekler'e durun, oruç benim. Onun için ki dokunamaz diyecek mevlam. Şimdi burada bakın çok incelikle var Şimdi birin bahşerdeyiz. İz, bahşedeyiz. Alacaklarımız çok, haksızlık çok, yapıp, yapmışız çok, gübet yapmışız, şunu yapmışız, şey yapmışız. Gül aldı, daldı gitti, oruç sahibi kaldı. Ama günah yüklemedik şimdi. Mevlam oruç sahibini vermiyor. Şimdi sıra gelecek mizana, orucunun sahibini konmasına sıra gelecek. Ece şimdi eğer Allah-u Teala o kulunu sevmişse kudana ihlası samimi samimi ama bilmeden cihare döneminde yapmış haksızlıklar kurmuş kırmış alnında ama hak hak tabi gene hak, tabi. ama kul Allah'a tam yürülmüş son zamanlarında kul Allah-u gayet bağlamış samimi işini e sahibi gitti tek orucu sahibi kaldı günahları duruyor nasıl kurtaracak? Mevlam Orkun Sırabı'na sınır koymadı. Koymadı. Mevlam buyuracak ki kulum sen bak işte üç Ramazan, beş Ramazan, yirmi Ramazan, e, kırk Ramazan oruç tuttun ya. Tuttun ya Rabbi. Korkuyor ama. Tamam. Mevlam bana sınırı koymadım. Koyun bakalım. On bin katıyla bakınız. Milyon katıyla. Allah rahmeti sonsuz muhteremler. Bu defa Allah'ın fazlı keremiyle bu şekilde oruç böyle kaptana kaptana kaptana kantara. daha da oruç bu çok büyük. Bir de kaptana kaptana on binlerle kaptanınca koyunca o sahibimizde yeterli olacak Hakim Selam'lar. Bunu hiç azı cemaatimiz. Aman inşallah dikkat edelim. Yani Gerçekten bakınız. Ramazan geliyor diye sevinelim. Sevinelim. Deki Ramazan dışında yine oruç tutuyoruz, tutuyoruz ama o nafile, Ramazan önce farz, fazain, ona benzemez o mu? Bu işte bazı kişiler, mesela Ramazan ayında, işte ben biraz rahatsızında, işte başım ağrıyor biraz, biraz gripim tutmasam olur mu acaba? Yani kendini ölçerler bu şekilde bak. Bilesin abi kaşır mı? Her ne kadar bayram sırasında kişinin kaza etse bile. Ramazan sevabını bulamıyor ama. Bu sevap Ramazan'a mahsul muhteremdir. Bunun için elden geldiği kadar insanın yolcu da olsa, biraz rahatsız da olsa tabi dayanamayacak o başka muhteremdir. Elden geldiği kadar oruca bağlanalım muhterem, Ramazan'a böyle bağnalım ve Ramazan günü sevinelim hakkında sevinelim inşallah. Mevlam büyük şey buyuruyor, haric kutsunca mevlamımız buyuruyor, oruçla ilgili olarak. Mevlam buyuruyor diye mevlam Rabbimiz, oruç benim, bak Mevlam buyuruyor. Fenlehlili, <gülüyor> o bana mahsus, o benim, Mevlam bak. Onu Allah kendi alıyor, alıyor tamamdır. <gülüyor> Venedziyi, onun sevabını ben vereceğim Mevlam buyuruyor bak. Yedi o şehveti hı. Ve مِنْ اَجْلِي Beyler buyuruyor. O oruçlarken şehvani duygularını yani cinsel nefsan duygularını ve yeme içme isteklerini Allah için terk ediyor. E kişi evinde muhtemelen. Yani i̇nsan her mesela hanım mesela evinde. Oruçlu. Onu hangi polis Hangi canlaman tutmasına karışıyor? Dört duvar arasında, evinde. Kimse görmüyor. E, Kolosisi görmüyor. İstediği zaman su içebilir, İstediği zaman şey atabilir. Niye yemiyor? Niye yemiyor muhtemelen? Dört duvar arasında. Hangi kanun bu, bu uygulayabilir muhtemelen? Bakın bugün Avrupa, Amerika işte uyuşturucu mücadele ediyorlar. Bu kadar muazzam para döküyorlar. Ama... Artıyor suç, azamıyor muhtemelen böyle. Yani bütün dünya, bütün dünya karnına yasak suç, uyuşturucu. Bütün dünya hüküm devletlerinde yasak suç. Yani bütün dünya bununla uğraşıyor. Ama uyuşturucu bağımları her gün bu teremler. Yani polis olmuyor bunlar bir şekilde. Bak oruç nedir? Leylah'ın buyuruyor. Yedehu şehvetehu ve ve mini Leylah. Allah bir riyası. Benim işim elan buyuruyor. Eee duygularını, yese isteklerini, yeme iç isteklerini, engelliyor, terk ediyor bunları. Allahu Teala. Kimse karışamıyor. Lis saimi ferhata. Kuruşan kişi için iki ferahlık anı var. İki de vah anı var. Ferhatun binde fıtrıhi Birincisi dünyada iftar vaktinde bir ferahlık. İftar vakti. Oturup elhamdülillah sofraya muhtemelen. Öyle vakti bekliyoruz. Vakit bekliyoruz böylece. Şey. Kanı acıkmış. Susuz, susuz da. O gün bazı günüten insan tabi daha farklı acıkabilir. Sus, insan susayabilir. Ama izin bekliyoruz. Kimden? Mevlamızdan bak. İzin bekliyoruz. O da çok sabutu. Şey o anda melekler bakıyor, gökteğim bize bakıyor. Melekler. Mevlam buyuruyor, meleklerin bakınız. Ben Adem'e yatacağım zaman onlar işte kan döker. Onlar fesat çıkar demiştiniz. Mevlam bakın kullarıma. Her evde oturmuşlar. Sofa kurmuş elhamdülillah. Oturmuş aileler, her şey hazır. Bekliyorlar. Onda. O bekleme. Ve tabu bekleme anında muhteremler İnsan biraz daha zikrullah ile meşgul olsa, o andaki zikrin de sevabı çok ama çok faziletli böyle. İnsanı çabuk olgun kemal erdirir böyle. Şimdi tabi bazıları açıyorlar televizyonu muhteremler, tabi sizi kastetmiyorum da bazıları, haşa Ramazan şenlikleri falan diye. Yani muhterem Ramazan oyun değil ki, şenlik değil ki muhteremler. Ramazan ibadet. Gibar tramaslar. Açıyor anda müzik şunlara bunu açıyor. Bir takım böyle çıplaklar şunlar bunlar. Tabii haram karışıyor muhtemeldir. Haram karışıyor bu şekilde. Haram karışıyor. Bunun için inşallah iftar vakitleri iftar vakitleri en değerli bir an böyle. En değerli bir an. O anda en müseyaf iftar açmak. Bak muhtemeler. O anda en müseyaf iftar açmak. Allah emrettiği anda Mevlam izin verdiği anda kullarım yiyebilirsiniz. Vakit girdi anda o anda en eftal iftar aşma bu şekilde. İftar aşma. Peki ne iftar etme gerekiyor? Tabii sünnet vardır her şeyde. Peygamber ne yapmışsa onla yapmaya özenti gösterelim muhteremden. Her sünnetin bir bereketi vardır. Onun fiizi vardır. Böyle. Nedir o da? Peygamber Hazretleri eğer yaş hurma varsa, yani taze hurma varsa, taze hurma zamanı peygamberimiz, taze hurma iptal peygamberimiz. Eğer taze hurma mevsimi değilse, kuru hurma ile iptal ederdi. Eğer o anda peygamberimizin bulunduğu yerde, hurma da yok sofrasında, su ile suyla su ile. Demek ki imkanımız varsa, hurma. Tabi tazerim buraya pek gelmez tabi. Ge bazı için gelebiliyor bazı için. Sakınım falan şu anda ama pek gelmez. Mümkünse kuru hurma muhtemelidir. O bir hurma var ya bir hurma onun sünne diye bakınız. Benim peygamberim değil mi? Bunu tercih etmiş diye o hurmayı o niyete ağzıma attık mı ondaki şi, ondaki bereket bambaşka oluyor. Şahı başka oluyor. Hurma yok ama su ile ve peygamber vardı. İşte oruçtan iki ferahlık vakti var. Sevinçli hali var. İşte İftir vaktinde böyle. İftir vaktinde İftir vakti geldi elhamdülillah. Toplattı her neyse işarete verildi elhamdülillah. O anda Mevla'nın kuluna işine bir sevinç böyle, ferahlık verir. Verir böylece. Efendim işte bazı kişilere gelmiyor. İşte o sakat mıdır Eğer bir insan iftar vaktinde böyle sevinç duymayıp da ah sen sinirleniyorsa, Allah'ı korusun, Ramazan başıma burada filan diye böyle sinirleniyorsa, o kötü alamet muhtemeldir. Yani orucu pek magul olmamış Orucu kabul olmuştu Allah katında ki şu anda sakinleyecek. Bu da sakinleme. O anda gazap siniri yok, tepki yok anda. İç anda sakinleyecek. İşte o anda Allah'ın zikrine meşhur oluyor böyle. Sübhanallah bir hamdi gibi. Allah der, sabah şebiye getirir. La illa Allah der böylece. Elhamdülillah. oturup bekler. İzin verildi. Besmey-i Şerif ile. Ya Rabbi, senin rızan işte oruç tuttum. Rızanın içini açıyorum der. Bir şekilde. Besmey-i Şerif ile. وَفَرْحَتُنُ اِنْ دَ لِكَيْ iki İki vardı ya, bir ihtar vaktinde ikincisi kul Mevlasına kavuştuğu anda. Anda muhtemelen. Kul Mevlasına kavuştuğu anda. Yani alacağı sevapları gördüğü anda, mahşerde, orucun sevapları kul gördüğü anda. Bir Ramazan, bir ay. Bir güne değil, elhamdülillah. Bir ay. 30 ya 29 şeker. Bir ay. Her gün ayrıdır. Her gün bağımsız ayrıdır her gün. Ayrıdır. Her günün sevabı konacak. Şu Ramazan birinci günün sevabı. Nur halinde dağlar gibi konuyor mu? İkinci günün sevabı. Tabi hepsi bir olmaz ama. Kulun oruç tutmasına bağlı. Hangi gün dağ yatmış tutmuş Orucunu. Ee, bazı kişi var ki yalnız midesiyle yani yalnız midesiyle tutar. gözü haramda, dili yalanda kulağı orada, kulağı orada, burada ayak eli orada, burada bu tabi orucu çok az mutlu çok asla gibi bu ama bütün ben oruç tutmuş elhamdülillah her gün orucuya bakın ilk gülü ermiş tutmuş Ramazanı 30 Ramazanı tutmuş elhamdülillah 40 tutmuş mesela her gün sabah konuyor böyle, konuyu konuyor, konuyor. Bir de muhteremler dünyada oruç sonlar inşallah mahşer yerinde oradan fazla susuzluk çekmeyecekler muhteremler. Mahşerin en korkunç şeyin susuzluk maşası. Su derdi. Su. Güneş hemen tepide olacak. O zaman dünya güneş değişecek muhteremler. Bu düzen değişecek. Başka bir denge kurulacak. O yeni denge düzende Dünya çok ama çok büyüyecek. Güneş de büyüyecek. Güneş dünyaya çok yakın olacak. Tam da güneşin merkezinde bahçe kurulacak böyle, kurulacak. Oranın en korkunç şeyi de güneşte yanılma. Orada ter böyle, ter böyle. Baştan başa böyle, ter, ter, ter böyle. Ciğer yanacak böyle. Soğuklu hava ateşten daha sıcak. Öyle havası olacak. İnsanlık, dili sarkacak, ağzı kuruyacak, cevf şey kuracak, su, su, su. O kadar zor. İşte dünyada kim o tutmuşsa, onlarda Mevlam havzu ı kevser deniyor. Peygamber Havsuslu bir su, oradan verecek muhteremden. havz kevser. O suyu bir defa içen, zaten suya kanıyor. Sadece. Bütün damara kanıyor. Nasıl kanıyor muhteremler? Hazreti Osman muhtemeler halife, 3. halife Hazretleri, son günlerinde asiler, işçilerdenler evini çember aldılar. Dışarı çıkarmıyorlar, dışarı içine kimse gelemiyor. Tabi o dönemde de su dışarıdan alınıyor. Kimse geleneğine çeşmesi yok, bakan su yok. Hazreti Osman Hazretleri evinde susuz kaldı, susuz kaldı. Sıcak Medine tabi, evinde muhasarda, çember altında, kuşatmada, muazzam sudan, yandı, yandı, yandı sudan. Son günlerinden bir gün evvel, yani sizin şehit olacak, o günde oruçluymuş, oruçlu diye. Akşam üzeri oldu, oruç açmaya evinde ne yiyecek bir şey var, ne bilek ustu var evinde, oruçlu. Yaşı 90'a yakın yaşında. Hanımım dedi ki, ya naile, naile dedi. İşim dedi, su su, içime i̇şim, de, su de, da işim dedi. su değil yani İşim dedi. Naile dedi, bir imkan bulabilirsen de, bana bir şöyle serince, soğuk bir su bulsan da az da olsa, iş ateşim bir gidebilirsem dedi. Bulabilir mi acaba? Dedi ki hanımı tam tabi bağlı. Sadakatik hanım. Ya Osman. Şu anda bak aydınlık. Daha güneş meydanda. Ben komşuda çık karşıya geçecek. Olsun beni görürler. Okla vururlar hemen beni. Biraz sabret. Güneş bassın. biz kararsın da ben komşuda giderim sana getiririm sana inşallah. Peki anaydı. O zaman tabi vakit oldu. Akşam namazı vakti oldu. Namazını kılarken hanım namaz kılmadı elimi tas aldı, komşuya gitti. kerpiçler aldı. Onun üzerine atladı yavaşça be, yatarak, sıkırarak, yavaşça karalara giydi üzerine. Karşıya geçti. Komşudan su aldı tasıyla. Geldi oradan ama biraz da bayağı uğraştı gelinceye kadar. Gelip baktı. Hazreti Osman kocası namazını kılmış, dayanmış. Uyuyor. Uyandıramadı tabii. Uyandıramadı. Zaten Kaç gündür çok zahmet e kendisi el iki tutuyor be tutuyor ayakta hep onun gözüne bakıyor hani gözü açtan da verecek Oturuyor ayakta ve bekliyor ve bekle bekledi bir ara hazırma şey bir gözünü açtı Baktı hanımın karşılığında Osman dedi Osman bak sana taze hem tatlısı buldum sana dedi getirdim Nail. Allah sen razı olsun ama bana su verdiler. Ben suya kandım buyurdu. Kim getirirdi? Melete getirildiler. Cennetten havuzu kevser suyun getirirler bana. Artık zaten dünyası içemem artık dedi. O su kadar tatlı ki, o kadar lezzetli ki o su, o su içtim artık bütün damarlarım suya kandı. Artık dünyası içemem artık bunu sayıdı. Kandım suya de. İşte bakın muhteremler ölüm anında da belli oluyor. Ölüm anında da. İnşallah orucunu güzel tutsak orucumuzu böyle. Tutsak Allah katında işte tam güzel kabul oldu mu ölüm anında da melekler o suyu insana veriyorlar. Veriyorlar. Kişi suya kanıyor. Mahşerde de veriyor muhtemelen. İşte aziz cemaatimiz daha tabii çok adı şey vardı ama o inşallah Recep ayımız bulur inşallah. Allah'ın Allah şey muhtemelenler. Yani sonuç şu muhtemelenler. İnşallah Ramazan girdi de sevinelim demiş abi. ve Ramazana hazırlık yapalım. Nasıl hazırlık tabii mali bir hazırlık muhtemelenler. bunu yapalım inşallah Evet, evi temiz olsa güzel. Güzel ama ama kat temizliğe öncelik tanıyor. Kat temizliği bu böyle. Böyle güzel kat temizliğiyle böyle inşallah özene özene böyle muhabbetli inşallah Ramazan'ı böyle bekleyelim böyle geliyor diye. Onu bekleyelim inşallah. İnşallah bir daha bu konuda fıkıh konuları var inşallah. o da inşallah peş arkasına inşallah. Lilla taala Fatiha.